neden Allah uzun ömür versin diye dua ederiz demişler şimdi bir ona cevap vermeden önce bir hadis okuyayım as-sadaqatu tezidul umre sadaka ömrü uzatır ziyadeleştirir yani uzatır hı hı. şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurmuş bunu onun sözü boşta kalır mı? hayır ayetle çelişir mi? hayır, hayır. O zaman ayet diyor ki tam vaktinde olur ecel gerçekleşir değil mi? Ne öne alınır ne geriye bırakılır. E, Peygamber Efendimiz de ecel, e, şey, sadaka ömrü uzatır buyuruyor. Şimdi çık bakın bu işin içinden ne diyeceğiz bunu nasıl açıklayacağız? Alimler demişler ki sadakanın ömrü uzatması demek ömrü bereketlendirmesi demektir. Ömrün bereketlenmesi ne demektir? Yani bir insanın ömrü diyelim ki 60 yıl misal. Ama o insan 60 yıl içinde sadaka vererek e, sevap kazanırsa sanki 70 sene yaşamış kadar sevap kazanmış olur. Ya da şöyle bir mesela ben hmm. böyle şöyle anlıyorum hocam. Yanlışsa lütfen düzeltin. E, sadaka verenin ömrü şöyle uzar. Ya da şöyle bereketlenir, daha huzurlu, daha müreffeh bir o hayat yaşar. O zaten öyle de. O dediğiniz zaten doğru da. Bir de yani sanki 60 yılda e, kazanılan, e, şey, 70 yılda kazanılabilecek sevabı hmm. 60 yılda kazanır evet. sadaka vermekle. Veya 80 yılda kazanılabilecek sevabı 60 yılda kazanır. İşte ömrün uzaması, ömrün bereketlenmesi bu demektir. Sadaka bu şekilde ömrü uzatır. Yoksa fiili olarak, zaman olarak... Kesinlikle Allah'ın takdir ettiği zamanda ne öne alınır ne de sona bırakılır. Ecel değişmez. İşte ömrün uzaması, ömrün uzun olsun, Efendim ömrün bereketli olsun veya hadis-i şerifteki gibi sadaka ömrü uzatır ifadesi bu anlamdadır. Bu şekilde değerlendirilmelidir. Yoksa tarih olarak, zaman süresi olarak ecel değişmez. Tam vaktinde gelir yerini bulur.